Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Bugün hukuk güvenliği programının konuğu olarak bulunuyorum burada. Ben Deniz Yazgan, Çetin Ceviz programının hazırlayıcısı ve sunucusuyum. E, Aynur Tuncel, e, Aynur Hanım şu an galiba e, hattan düştü ilk defa e, canlı yayını bu şekilde. Telefon dışında bir metodla deniyorduk. Aynanın bağlanına kadar ben bugünkü konumuzdan bahsedeyim. Aslında bundan tam olarak 2 ya da 3 dakika önce biz güzel bir haberle, e, savunuculuğun aslında ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteren bir haberle, bugünkü konumuzu evirmek durumunda kaldık. Farklı bir şekilde tartışacağız bugünkü konumuzu. Evet. Çünkü... Aynanın da geldi sanıyorum. Biz bugünkü konumuzu şu şekilde yorumlamak istiyorduk. Ben duyuyorum sizi. Ben sizi duyuyorum. Çok iyi. Tamamdır. Birkaç dakika önce İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il Valiliği'ne özel gereksinimi olan ve 20 yaş altı çocuklar ve gençlerle ilgili bir e, i̇stisnaları içeren ek genelge geldi. Buna göre e, yaygın gelişmişsel bozukluk içerisinde olan otizm, ağır mental retardasyon ve dans sendromu tanısı koyulmuş özel gereksinimli çocuklarım ve gençlerim e, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartlarını yerine getirmek, sosyal mesafe kurallarına uyumak, maske kullanmak, el, el temizliği ve hijyeni uymak koşuluyla ikamelerine çıkmalarına, farklı bahçelerde... <gülüyor> Merhaba. park etkinlik alan başmalarına aynı yer sınırları içerisinde Duy araçla Duyuyoruz ama biraz problemle geliyor. Bu kapsamda park ve bahçelerde dolaşmalarına, aynı yer sınırları içinde seyahat etmelerine izin verilecek bir şekilde bir genelge yayınlandı. Aslına bakarsanız biz yaklaşık 21-22 Mart'tan bu yana özellikle 20 yaş altı çocuklara ve bireylere de sokağa çıkma yasağı gelmesinden bu yana başta Türkiye Otizm Meclisi olmak üzere Türkiye'deki otizm ağırlıklı çalışan dernekler ve hem engelli hem de yaygın gelişimsel bozukluk sahibi bireylerle ilgili hak savunuculuğu yapan derneklerle beraber bu genelgenin çıkması yönünde çalışıyoruz. Biz aslında bugün yalnızca e, Türkiye geneli için değil ya da Türkiye özeli için daha doğrusu değil e, tüm dünyaya bakarak e, sokağa çıkma yasaklarının Öyle ve pandemi de. genelindeki e, hak sınırlamalarına yönelik bir araştırma yapmak istedik. E, bu e, hak sınırlamalarına yönelik yaptığımız araştırmalarda Orwellian kelimesiyle karşı karşıya e, kaldık. E, özellikle son günlerde de zaten yapılan okumalarda ee, Orwell'in eserlerinin de Hayvan Çiftliği'nin ve 1984'ün de en fazla okunan e, kitaplardan biri olduğu söylenince bize e, bu aşamada Orwell'in sıfatının nasıl kullanıldığını ve Orwell'in sıfatının yanlış kullanıldığı anları araştırdık zamanda birlikte. E, aslına bakarsak e, sosyalist yazar George Orwell'in e, alegoriler ve distopiyolar üzerine kurduğu yazını otoriter uygulamaların Orwellian sıfatı ile anılmasına da yol açmış e, bu yıllar içerisinde özellikle 44 senesinde yazılan Hayvan çiftliği ve 49 senesinde yazılan 1984'ten bu yana. Ama saf otoriterliği Orwellian kabul etmek e, ya da totaliter uygulamalara Orwellian diye seslenmek aslında tehlikeli bulunuyor e, Orwellian e, Orwellianizm e, e, çalışan kişiler için. Çünkü Orwell, dilin düşünceleri ve seçenekleri şekillendirdiği düşüncesinde olan bir yazar. Herkesin her an izlendiği, aykırının başına gelenin ise herkese bilindiği ya da bildirildiği durumlarda kavramsal ayingsizliklerle ilgili bir hipnotik anı tanımlıyor Orwell çoğu yazınında. Ve bunda özellikle İngiliz dili ve politika denemesinde, makalesinde Politik dilin yalanların gerçek gibi duyulması ve katlimin kabul edilebilir kılınması için dizayn edildiğini söylüyor. Biz e, bu kapsamda dilin aldatıcı ve manipüle edici kullanımını orbelyenizm olarak yorumlayıp devletin bu e, devletlerin doğrusu, devletlerin bu yorumlamalarında bu yaklaşımlarında orbelyen izleri alacağız. Ama otoriter izlerden de bahsedeceğiz. E, çok önemli örnekler topladık burada aslında haber sitelerine de çok önemli bir teşekkür etmek gerekiyor. Haber siteleri koronavirüs başlıklarında tüm dünyada olan koronavirüs önlemleri ve aktiviteleriyle da, aktivitelerine dair çok önemli haberler sunuyor bize. Önemli bilgiler sunuyor. Biz bu kapsamda yaptığımız araştırmalarda öncelikli olarak şunu gördük. İlk önce Çin'de pandeminin ilk 50 günündeki onlarda 12 Aralık'ta başlayan ilk daha doğrusu koronavirüs teşhisinin 12 Aralık'ta koyulduğunu düşünürsek Pandeminin ilk 50 gününde Çin'in aldığı e, sert önlemlerin ülke çapında diğer şehirleri de kendi karantina önlemlerini almasına teşvik etmesi ve hazırlık yapabilmesi adına zaman kazandırdığını görüyoruz e, Çin'de yapılan araştırmalarda. Çünkü Covid-19'un sıfır noktası olarak kabul ettiğimiz Wuhan'da e, alınan karantina önlemleri virüsün yayılmasını e, geciktirerek e, hesap edilmiş 700 binden fazla yeni vakayı önlemiş o, olabileceğini ortaya çıkıyor, çıkarıyor bu önlemlerin. Ee, ve Oxford Üniversitesi üyesi Christopher da salgının 50. günü 19 Şubat'ta Çin'de 30 bin doğrulanmış e, vaka olduğunu söylüyor. E, ve analizlerinin Wuhan seyahat yasağı ve ulusal acil durum müdahalesi olmasaydı e, Wuhan dışında dediğim gibi 700 binden fazla Covid-19 vakasının olacağını gösteriyor. E, Çin'in karantina önlemleri aslında bulaşıcı ve hassas Bulaşıcı bu rahatsızın hassas insanlar arasındaki teması önlemesi ve buradaki iletim zincirini başarıyla kırdığı yönünde oldu. Biz bu kapsamda aslında Çin'in bu önlemleri alırken aldığı daha doğrusu tutunduğu davranış şekillerinden ülkelere nasıl yansıdığını anlamaya öğrenmeye başladık. Örneğin Rusya'da e, inanılmaz derecede yoğun bir şekilde e, test yapıldığı, ülke test yapımı oranının oldukça fazla olduğu ve vaka tabinin de sıkı tutulduğu, izolasyon yönteminin iyi yapılmasının da e, vaka sayısındaki azlığın bir nedeni olduğunu e, öğrendik. E, ardından Fransa'da, Fransa'da biraz daha etki tepki metoduyla, e, ilk önce e, sokağa çıkışların e, telkinlerle, azaltmaya çalıştığı, insanların işlerine gitmediklerinde, evde oldukları dönemde sokaklara ve sahillere spor yapmaya çıkışının ardından Macron tarafından süresiz bir şekilde engellendiği ve saat 10 ile 19 arasında spor yapılmasının yasaklandığını görüyoruz. Biraz daha hukuki örneklere geçmemiz gerekirse, İsrail'in ve Çin'in izleme bu surveillance denen sistemde e, kameralar yerleştirerek insanları neredeyse bir sokağa yaklaşık beş tane kamera koyarak her hareketini takip ettiği bir uzaktan izleme mekanizması kurduğunu Norveç'in ki Norveç örneği hepimize e, şaşırtıcı gelecektir. Anayasayı bir nevi askıya alan olağanüstü durum kanununu hazırladığını ve e, yürürlüğe koyduğunu e, bu kapsamda e, hastalıkla mücadelenin salgınla mücadelede belli bazı hakların askıya alabileceğini söylediğini görüyoruz ve ardından en önemli örneklerden bir tanesi olan Filipinler örneğine geliyoruz. Filipinlerde Başkan Rodrigo Duterte'nin güvenlik güçlerinin karantina kurallarına uymayanları vurun çağrısı yapması ardından polisin 63 yaşında alkolü olduğu belirtilen bir erkek bireyi öldürdüğünü vurarak öldürdüğünü görüyoruz. Biz bu noktada Orwellian kelimesine, otorite kelimesinin biraz daha e, uzağında Orwellian sıfatına e, şabayan hareketlerin e, Fribinler örneğiyle başladığını söyleyebiliriz aslında. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Bakanı Jerome Adams'ın e, ABD'lerin geçireceği en üzücü ve zor haftayı yaşadıklarını belirtmesi bundan bir, e, bir hafta önce. Ve e, gelecek dönemin Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki Pearl Harbor saldırısı ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarıyla kıyasladığını düşünürsek yavaş yavaş dilin değişen, politikleşen ve insanların farklı bir algıya iten nitelikte olduğunu görebiliyoruz. Tıpkı Orwellianizm'de tartıştığımız gibi kişinin kendi algısını yok etmesi ve bu yok edişe mecbur bırakılması, yerine resmi olarak dikte edilen görüşün geçmesi, gelmesi konusunda Amerika'daki uygulamanın çünkü e, koronavirüse Çin virüsü, e, Çinli virüs e, olarak seslenildiği düşünülürse e, Amerika, Amerikan Başkanı tarafından değişken bir sürece girdiğimizi kabul edebiliriz. Bu noktada Trump'ın e, maskeler konusundaki söylemini de hatırlamak gerekir diye düşünüyorum. Trump, biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maske üreten ana şirketlerden ve bu şirketlerin menşeği olan ülkelere seslenirken söyler bunu. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almasını istemiyoruz. Buna misilleme diyebilirsiniz diye konuştuğunu öngörürsek aslında orverleyen bir bakış açısıyla, bir tutumla biz ve onlara ayrıldığımızı tekrar ve tekrar görebildiğimizi düşünüyorum. Bu noktada Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adam Chilton ve arkadaşlarının anket odaklı yaptıkları bir araştırmada hakların sınırlanması yönünde hem cumhuriyetçilerin hem de demokratların aynı fikirde olduğunu ortaya koymuş sayıların var olduğunu görüyoruz ve Chilton bunlara bir tür Anayasal erozyon adını veriyor. Bu noktada özgürlüklerin bir hastalıkla mücadelede, tabii ki bu salgın hastalığı asla küçümsemeyerek, hastalıkla mücadelede, salgınla mücadelede yok sayıcılığının bir ortak fikir olması, pan fikir olması bu konuda adeta farklı seviyelere getireceğini pandemi süresince ve pandemi sonrasında anayasal algılayışın çok değişeceği yönünde bir araştırması var. Ee, bu konuda da Atlantik'te yayınlanan çok farklı ve aslında e, hem alan yazındaki farklı e, kişileri hem de aslında okuyan ve e, yüzünü özgürlüğe dönmüş herkesi çok şaşırtan başka bir yayın var. Hatta da Atlantik bu, e, bu yayına yer verdiği için e, bence yanlış olsa bile çok taşlanmış, çok e, hakaretle uğramış vaziyette son bir haftadır. Harvard Üniversitesi ki idare, Harvard Üniversitesi idare hukuku profesörü olan Adrian Vermeule'in Atlantik dergisinde yayınladığı adeta bir manifesto niteliğindeki makalesinde ABD anayasasını otoriteryen bir yaklaşımla ele alıyor ve diyor ki güçlü bir başkanlığın güçlü bir bürokras bürokrasiye tercih edildiği evrensel iyi mesrutiyetin, anayasalcılığın Amerikanlara belirli ahlaki ve sosyal kuralları öğreteceğini Kişi özgürlüğü ve hakları gibi sorumlu konuları bir kenara bırakacağını e, ve bu noktada e, aslında otizm ve farklılığa ve hastalıklara yönelik bakış açımızı e, şoke edecek biçimde pandemi ve insanda görülen diğer musibet, musibet türlerini yok etmek için acıya e, aşıya özürlerimi mecbur bırakabileceğini belirtiyor. Bu noktada aslında e, bizim... Aşı otizm ilişkimize bambaşka e, ve biraz daha faşizan bir bakış açısıyla yaklaştığını söyleyebiliriz Vermioli'nin. E, bir noktada aşının e, otizme sebep olduğunu söyleyen ve bunu kanıtlamaya çalışan bir ekol varken e, otizm gibi aslında içine e, anladığımız kadarıyla çünkü bunu açıklarken Vermioli e, anatomik, biyolojik ve ve sosyal musibetlerden bahsediyor ve e, aslında yaymak istediği evrensel iyiyi e, katalük sosyal düşüncesinden kuramsallaştırdığını düşünürsek Vermioli'nin e, bu noktada e, eşcinsellikten, e, engellilikten ve aslında farklılığın her türünden bahsettiğini söyleyebiliriz. Aşı ile engellenmesi gereken e, musibet türlerini. Yok edilmesi gereken musibet türlerinde ve aşıya otizm açısından yeni bir bakış açısı getirdiğini düşünüyoruz biz bu konuda. Aynurun'la yaptığımız araştırmalarda bizi çok şaşırtan bir unsur olmuştu bu. Çünkü aşıdaki civa zehirlenmesi dolayısıyla otizmin oluştuğunu söyleyen bir ekol ve bir güruh varken ve biz bunun tam tersinde aşıyı tamamen yekpare biçimde reddetmenin de Farklı hastalıklara sebep olacağını, otizmle bunun bağlantısının istatistiksel vaziyette ya da e, bilimsel biçimde ortaya koyulamadığını söylerken otizm, e, aşıyla otizmi yok etmeyi, e, sadece otizm olmasa bile aşıyla farklılığı yok etmeyi e, kuramsallaştıran bir hukuk profesörüyle karşı karşıyayız. Ben e, Orvelyanizm ve Orwellian tutumu tartışırken aslında e, en yakın örnek olarak Vermioli'nin bu kuramını görüyorum. Ki e, Vermioli'ye dair e, öncül bir araştırma yaptığımda yaklaşık 40 senedir e, bunu entegre, bunu empoze etmeye çalışan bir e, çalışma içerisinde olduğunu görüyor, e, görüyorum. Bu noktada e, Vermioli'nin en önemli söylemlerinden bir tanesi ya da en dikkat çekici demek daha doğruluğu söylemlerinden bir tanesi ise ee, i̇nsan hakları, insanın özgürlüğü gibi rahatsız edici, sıkıntılı travelsim olarak tanımladığı konuların bir kenara bırakıldığı bir Amerikan ahlaki düzeninden bahsetti ve Evrenseli bu şekilde ulaşacağı, söylem ulaşacağını söylemesi, hatta yazısında e, şımarıkça olarak belirttiği özel hak talebinin de e, bu düzende yetişmiş, bu düzeni kabul etmiş insanlarca. Ee, özel aklın istenmeyeceğini e, söyleyen bir e, yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Ee, bu noktada aslında aklımıza en iyi şu geliyor. Otizme dair bir sınırlamaya ya da otizmi içine almayan, otizmi bir musibet olarak sonra başa edilmesi gereken bir konu olarak gören bir yaklaşımın içindeysek e, var olmayı, otizmliye bunu algılayamayan ya da bunu tipik biçimde algılamayan otizmliye salgını, sokağa çıkma yasağını ya da var olmayı aslında kaynatmamız gerekiyor. Ee, salgın döneminde alınan önlemleri Fransa'ya baktığımızda, İngiltere'ye baktığımızda tıpkı bugün itibariyle ülkemizde de uygulandığı gibi istisnai düzenlemelerle, ek genelgelerle, ek düzenlemelerle farklı kişilere ve özellikle salgını ve karantinayı ve sokağa çıkma yasağını tipik gelişim gösteren bireyler gibi algılamayan farklı kişilere yaygın gelişimsel bozukluğu sahibi olsun ya da olmasın istisnai uygulamalar öngörüldüğünü görüyoruz. Bu noktada en önemli tartışmalardan bir tanesi dün sevgili Tuğçe Duygu Köksallığı tartıştığımız gibi parantez içerisinde otizmli, parantez içerisinde farklı ama zorunlu sürgün e, i̇çerisinde bulunan e, mülteciler ve sığınmacılar içinde bunun konuşulabileceğini düşünüyoruz. Burada Bangladeş örneği aklımıza geliyor. E, Bangladeş'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazar'da e, Arakanlıların dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiğini görüyoruz. Eylül ayında 3G ve 4G e, bağlantısının kesildiğini öngörürsek eğer ee, korona döneminde tamamen bağlantının kesik olduğunu, kampa gıda ve temeli ihtiyaçları götüren yetkiler dışında kimsenin girmesine izin verilmediğini, internet bağlantısının da kesilmesiyle kampta kalanlara virüse dair yeterli bilgi gelmediğini ya da kampta virüsün bulunup bulunmadığına dair yeterli bilginin dış dünyaya ve e, ilk müdahale gitmediğini görüyoruz. E, bu noktada e, ABD sınırındaki e, duvarla örülmüş vaziyette sınırı geçmeye çalışan mültecilere, sığmacıları olan tavrın değiştiğini söylüyor. Tekrar Çıltın altına geri dönmemiz gerekirse. E, Chicago Üniversitesi e, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olduğunu söylemiştik Edwin Çıltın'ın. E, Edwin Çıltın bu araştırmasında ee, özellikle sığınmacıların daha doğrusu yaban yabanıl yabani kabul edilen kimsenin ülkeye girmemesi gerektiğine yönelik düşüncenin e, genelleştiğini ve yayıldığını görüyoruz. Ee, biz bu noktada e, Aynur Hanım'la beraber yaptığımız e, çalışmalarda şunun bilincine vardık, e, şunu fark etmeye başladık. E, Norveç'ten Amerika'ya kadar e, özgürlüğün çok farklı, belli bazı yerlerde derinlemesine, e, derinlik şeklinin far, e, farklılaştığı şekilde e, incelendiği özgürlüğün, özgürlüğe yaklaşımın farklılaştığı ülkelerde artık e, fikirlerin biraz birbirine yakınlaştığını ve e, biraz daha e, zıt kutuplarda olan kişilerin fikirlerinin birleşmesiyle e, farklıyor olan tutumda tehlike altında olacağımızı düşünmeye başladık. E, bu noktada Orvelyan tutum üzerinden tartıştığımız ve e, otizme, farklılığa yönelik e, yapılması gerekenleri tartıştığımız paylaşım atölyemizde de e, biz bu dönemde otizmli ailelerin, otizmli bireylere bakım, e, destek ve sevgi göstermekle yükümlü e, olan kişilerin, anne babaların ve e, diğer üçüncül kişiler, kişilerle paylaşımda bulunduğumuz atölyemizde e, nelere ihtiyacımız olduğunu konuşurken aslında Artık e, dört başı mamur biçimde e, insanlara ve otizmle yeniden tanışan, daha doğrusu otizmle yeni tanışan e, insanlara neler önermemiz gerektiğini 5 e, yol 4 renk adını verdiğimiz e, kısa bir yazınla özetledik. E, bu noktada tıpkı ülkemizde yapıldığı gibi, ülkemizin de artık örnek olabileceği gibi e, valiliklerin otizmli ve bakım gösterenine imtiyaz göstermesi gerektiğini düşündük. E, bu noktada aslında e, Kosova Anayasa Mahkemesi'nin e, ihlal kararını da ele almak gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü e, otoriter yaklaşım olarak e, örneğini gösterebileceğimiz e, Kosova hükümetinin e, hiçbir istisna olmaksızın her insanı evine, evinde olması gerektiğine iknası ya da buna zorunlu bırakması ve evinin dışına çıkanlara yüksek cezayı yaptırması uygulaması Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından inceleniyor. Ve Kosova Anayasa Mahkemesi 30 Mart'ta zannediyorum Mart'ın sonunda verdiği kararında şu an bu durumu değiştirebilecekleri ve şey yapamayacaklarının farkında olduklarını belirterek ee, bu dönemdeki en önemli ihtiyaçların, e, e, özür dilerim, bu dönemdeki e, vazgeçilemeyecek e, insan haklarının kişiye özgürlüğü ve haklarından bu denli bir felagate sürüklenmesini insanların bir ihlal olarak tespit ediyor. E, aslında anayasa mahkemesinin bu kararı e, bundan sonraki dönemlerde e, belli bazı hak de değerlendirilmesi için bir e, başat örnek niteliğinde olacak diye düşünüyorum. Kosovo Anayasa Mahkemesi bu noktada sadece bununla ilgili tabii ki yerindelik denetimini yapamayacağını ve yerindelik denetiminden geçemeyeceğini ve bunu değiştiremeyeceğini kabul ederek örneklemelerde bulunuyor. Bu örnekleri aslında İngiltere'nin, Fransa'nın ve Türkiye'nin örneklerini artık bugün itibariyle verebiliriz diye düşünüyoruz. E, İngiltere 15 Mart 2020 günü yayınlamıştı. E, NHS'de e, Milli Sağlık e, Servisini, Sağlık Bakanlığı'nın e, bizim dilimizle yorumlarsak, Sağlık Bakanlığı'nın e, bir yayınıyla otizmli bir bireye teşhis koyulması gerektiğinde neler yapılabilmesi, yapılabileceğini anlatan bir belge yayınlamıştı. Fransa'da e, sokağa çıkma yasağını ilan ettikten sonra bizimki gibi bir et-et genelgeyle e, istisnanın e, içine otizmli bireyleri de koymuştu. Biz de e, COVID-19 dönemi otizme hesaba katmanın beş yolu olarak birincisinde valiklerin otizmliğe ve bakım gösterine imtiyaz göstermesi olduğunu söylemiştik ve bu bugün itibariyle sağlandı. Hala ve hala sağlanması gereken, yapılması gereken şeyler de olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birincisi kolluk görevlerine otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğun anlatılması. Çünkü otizm ilk bakışta anlaşılamayan bir farklılık türü ve ilk bakışta anlaşılamayan bir farklılık türü olarak otizmin, Kolluk görevlerince anlaşılması özellikle bu dönemde güç olabilir. E, kriz geçiren bir otizm ile e, temas halinde karşılaşma halinde koluk görevleri eğer bu bilgisi dahilinde de değilse farkındalığında otizm veya yaygın gelişimsel bozukluk yoksa bunu anlamlandıramayabilir. Biz bu noktada polis yüksek meslek okullarına online ve hızlandırılmış bir eğitimle Koluk görevlerine otizm ve yaygın gelişimsel bozukluğun anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yalnızca e, polisler için geçerli değil ve e, jandarmaları da dahil edecektir bir eğitimin e, hızlandırılmış biçimde verilebileceğini düşünüyoruz. Bu e, kapsamda otizm ve yönelik eğitimi odaklanmış derneklerin ve vakıfların e, dayanışma içinde olması gerektiğini düşünüyoruz ve e, hep e, beraber bir dayanışmaya çağırıyoruz e, vakıflarımızı, derneklerimizi. E, parantez içerisinde başka kimsesi olmayan otizmin otizm yakınına destek sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Evden çıkamayanların unutulmaması bu dönemde hayati önem taşıyor. E, bizlere gelen e, başvurularda da bizlere gelen şikayetlerde e, saat 12'ye kadar vardiyalı e, güvenlik görevlisi olarak çalışan e, bir eşin olduğu durumda iki çocuğuyla evden çıkamayan annenin market alışverişi yapamadığını çaresizliğe sürüklendiğini öğrendiğimizde bu önlemin bu davranışın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Bir başka başvuru bize çünkü özellikle yurt dışından sağlanan, yurt dışından siparişle gelen ya da bulunması çok zor reçetelendirilmiş antidepresan ve antipsikotik ilaçların alışverişi önünde de büyük zorluklar çekildiğini görüyoruz. Bu kapsamda otizmli bireye Bakım, destek ve sevgi gösteren birey otizmli bireyi yalnız bırakamadığında kolluk görevlilerinin bu kişilerin yerine gıda ve özellikle reçetelendirilmiş ilaç alışverişi yapabilmesinin e, bu nitelikte başvurulara kulak verilmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, Otizmli'nin ve otizmliye bakım gösterilene e, ortak karantina uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Halen e, son konuşmalarımızda da hem e, Türkiye Otizm Meclisi üyelerimizle hem de kendi aramızda yaptığımız konuşmalar, konuşmalarda hala e, bir otizmli ya da otizmliye e, bakım gösteren kişi COVID-19 pozitif e, teşhisine koyulmadığını görüyoruz. Ancak bu durum yaşanırsa e, otizm dostu bir ortamda örneğin yüksek katlı olmayan, tehlikeye unsuru barındırmayan ortamlarda Otizmli bireye ve otizmli bireye bakımını destek ve sevgi gösteren kişiye ortak karantina uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Ee, bizim e, 2019 itibariyle uygulanamamış bir otizm eylem planımız var. 2016 ile 2019 arası e, uygulanmaya ve yerleştirilmeye söz verilmiş ancak e, uygulanamamış belli bazı politik değişiklikler ve e, olaylar nedeniyle uygulanamamış bir otizm eylem planımız söz konusu. Eğer e, otizm eylem planları varsa, COVID-19'da da uygulanabilecek otizm yeşil, sarı, kırmızı eylem planları e, oluşturulmalı ve uygulanmalı e, başlığımız söz konusu. Çünkü otizmliği kapsayan müdahalenin küçük değişikliklerle ve e, farkındalık aktarımlarıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. E, otizmli bireyin bakım, destek ve sevgi gösteren e, bireyi başta o Covid-19 olmak üzere başka nedenlerden tezavi altına alınır, yoğun bakıma sevk edilir veya hayatını kaybederse, velayet ve vesayet ilişkisinin askıda kalmaması, vesayetten sonra sulukluk mahkemelerinin bu durumu acil sayması ve bu kapsamda otizmli bireyin bütüncül sağlık durumunun takip edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Biz bunları renklere ayırdık. Tıpkı bir hastanede acile girdiğinizde de sizi renkler analizinizi aldıktan sonra renklerle ayrılmış müdahale odalarına sevk etmeleri, göndermeleri gibi. O e, otizm yeşil eylem planında otizmli birey ve bireyin bakım, destek ve sevgi gösterenlerini sağlıklı bir biçimde bu dönemi atlatabilmeleri için başta koluk görevleri olmak üzere tüm idari birimlerin gerekli işbirliği içinde bulunması gerektiğini söyleyen eylem planına biz otizm yeşil eylem planı ismini veriyoruz. Ve bu eylem planında Salgını, karantinayı ve sokağa çıkma yasağını başta söylediğimiz gibi tipik gelişim gösteren bireyler gibi kavramayan e, başta 20 yaş altında olan otizmli bireylerin diye kurmuştuk biz denklemimizi. Artık ne mutlu ki bu e, kuralımız kalktı. E, otizmli bireylerin ve otizmli bireylere bakım, destek ve sevgi gösteren bireylerin sosyal mesafe kurallarına uyarak kısa sürelerle dışarıda bulunmasına izin verildiği ve bu sürecin kolaylaştırıldığı süreci ihtiva ediyor planımız. Artık bu süreç sağlanmış vaziyette, hukuken sağlanmış vaziyette et genelgeyle. Ancak bizim bunu fiilen de sağlayabilmemiz için kolaylaştırıcı kişilere ihtiyacımız var. Bu kolaylaştırıcı kişiler aslında bizlerden başkaları değil. Başta kolluk görevlileri, il valilikleri, belediyeler geliyor elbette. Ama COVID-19 döneminin vazgeçilmez birimleri olan marketler, market çalışanları, eczaneler, eczacılar ve eczane çalışanlarına hiç düştüğünü düşünüyoruz bu konuda. Ve bu noktada e, il valiliklerinin tıp bugün dediğimiz gibi bugün yaptığını yapması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya şapında da bunu valilik olarak adlandıramayabiliriz farklı ülkelerin idari teşkilatlanmalarında. E, ve ardından kolluk görevlerini hızlandırılmış eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve eğitimi ve farkındalığı sistematik olarak uygulamasak da e, bu dönemde en büyük yardımcılarımız olan tipik gelişimi gösteren bireylerin hepsine sesleniyoruz. Başta market çalışanları, eczacılar ve eczane çalışanları olmak üzere e, evinden çıkmamaya dair sorunu olmayan ancak sosyal mesafeyi e, tipik gelişimi gösteren bireyler gibi kavramayan otizm bireylerin e, ailelerinin güvenli biçimde market ve reçeteli ila çalıştırışı yapmasının sağlanması için e, otizmli birey ve bakım göstereniyle aralarındaki mesafeyi korumak, e, otizmli bireyin uyarıldığı yani otizmli bireyin e, sallanarak farklı objelere baktığı, dikkatinin dağıldığı, bağırdığı, ağladığı anlarda e, otizmli birey ve bakım göstereni mesafeli biçimde yardımcı, olması, yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. E, bu noktada bir müzik arası verelim. Müzik aramızdan sonra e, yeşil eylem planımızın sonu sonucu ve sarı ve kırmızı eylem planlarımıza devam edelim. Yo le quiero dedicar esta canción a un doctor que yo adoro porque me ha salvado el día de hoy, a mi doctor Nayib. Andan mal los catarros, ¿eh? ¿Cuántos traen tos? Ah, ¿verdad? Esta va para todo aquel y aquella que ande sufriendo de amor. Ya me caí de llorar y no amanecer Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de En que quisieras Mejor Arar ¿Manera dónde? Tú volverás. Te no juegas con mi honra. 94.9 hukuk güvenliğindeyiz. Ben Aynur Tuncel Yazgan. Az önce internetlere e, olan aşırı yükleme nedeniyle ben <gülüyor> programdan düştüm. E, <gülüyor> sizler beni duymadınız. Ben sizleri genellikle duydum ama bir 15-20 defada kopma oldu. Dolayısıyla Denizciğim öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadın. Ve tarihi olarak da çok güzel denk geldi. Biz varilikleri eleştirecektik. Herkesi <gülüyor> Evlerine kapattığınız bu dönemde hiperaktivitesi yüksek, davranışlarını e, yönlendirme yeteneği e, normal denen kişilere göre özgün, farklı olan bireylerin, e, uzaktan eğitim alamayan bireylerin, spor yaparak rahatlayan, temiz hava alması gereken bireylerin, yani kısacası özel ilgiye, özel e, gereksinime e, ihtiyacı olan bireylerin evde tıkalı kalmasının e, çok ciddi bir sorun olduğunu, bir insan hakları ihlali olduğunu e, dile getirmek e, isteyecektik ama valilikler dünkü ek genelgelerine bugün bir ek daha yapmışlar ve anladığım kadarıyla yaygın gelişim bozukluğu içindeki bireylerimizi de belli zaman aralıkları ile mi orada ne dediğini tam duyamadım bir tanecim. Bir daha söyleyelim. Valilikler tam ne yaptılar? Nasıl bir ek açıklama yaptılar? Şu şekilde aslında belge bir sayfalık ve nitelik nitelikle açıklayan bir belge. Hı. Belgeden okuyorum izninizle. Tabii ki. 1 Ocak 2000 sonrası doğmuş. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle Hı başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin hı hı. uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerine oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde otizm, ağır mental retardasyon, dans sendromu gibi tanısı konulmuş özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde hı hı. rahatsızlıklarını kanıtlayıcı, rapor ve bunun gibi belgeleri yanında bulundurmak, e, enfeksiyon yayılımını engelleyecek Uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, oh. aynı Evet çok en güzeli Boğaz'da. <gülüyor> <gülüyor> aynı İzmirlıları içinde araçla seyahat etmelerine ki bu en çok güneşi seven. Bir oh daha güneşe bayram <gülüyor> <gülüyor> İzin verilmesi bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. Bu evet. nedenle valiler kaymakamlar tarafından 1 Ocak 2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda verilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin ilgi genelge ile ilgili olacak. Ilgili genelge ile getirilen yasaklamadan muaf tutumlarına ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını ılması evet. uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi çok önemli bir vurgu da. Çocuk çok ve gençlerimizle ailelerin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemli arz ve rica ederim diye bir belge evet. eline ulaştı. Ee, o zaman ben şunu anlıyorum. Ee, biz e, daha önceden e, aldığımız raporlarımızı yanımızda bulundurarak sokağa çıkabileceğiz, parklarda gezebileceğiz. Çocuklarımızı araçlarla Gezdirebileceğiz değil mi? Bu çok önemli bir şey. Aynen, Çünkü öyle. evde kapalı kalmışlardı. Aileler birbirine düşmüştü. E, şiddet nedir bilmeyen çocuklar e, konuşamama durumu da e, yüksek, e, yaygın e, bir farklılık otizmli bireylerde. E, konuşarak e, dileklerini e, açığa çıkaramayan, iradelerini dile getiremeyen bireylerin bazen şiddete başvurması ya da e, kendi kendine, yönelik olarak bir takım zarar verici davranışlarda bulunması söz konusu şimdi aileler derin bir nefes alacaklar ee, çocuklarının ciğerleri temiz inşallah oksijenle dolacak ee, yeşillik görecekler mavi gökyüzünü görecekler pencereden camdan bakmak zorunda kalmayacaklar bu çok önemli bir şey valiliklere tabii ki bu hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz ama ben senin kaldığın yerden e, sözlerine Devam etmeni istiham edeceğim. Bu kendine özgü bir program oldu. Sen zaten bize müjdeyi de verdin. Ee, <gülüyor> sanırım kodlar üzerinden renkle kodladığınız önerilerinizi sunuyordunuz. İsterseniz e, siz ona tekrar dikkat edin. Bazen Denizcim, bazen Tancım, bazen Deniz Hanım oldu. Özür dilerim. sen davet dinleyicilerden. Bunu zaten <gülüyor> e, gerçek hadi bir freudyen bilinç akışıyla programı ilerletiyorum ben de. <gülüyor> heyecanlı geçmek kendine özgü oldu <gülüyor> kafamda kocaman bir bulut haline getirdim ve o şekilde anlattım e, dinleyicilerimizden evet. çok özür diliyorum biz bunları Açık Radyo'nun e, podcast sayfasında bir açıklama olarak, e, makalin teline bir açıklama olarak da sizlerle paylaşacağız. O Çok özür her özür şey egemenlerin yani. belirlediği içerikli olmak zorunda değil. Madem Orval'dan bahsettim bugün her şeye kendine özgü olsun, e, eleştirel <gülüyor> olsun ve şüpheyle bakalım meseleye. İsterseniz en azından siz devam edin. Renkle kodladığınız, önermelerinizi, e, projelerinizi e, sunuyordunuz. O, neler olmalı? Aşama aşama, farklı farklı durumları ele alarak onlarla devam ediniz. Süre kalır ise ben aslında sokağa çıkma yasaklarının hukuki dayanağı üzerine birkaç katkı sunmak istiyordum. Olursa bu hafta olur. Olmazsa önümüzdeki haftalarda ben tekrar söz almak isterim. Buyurun efendim. Söz sizin olsun. Çok çok teşekkür ederim. Ee, yeşil eylem planını anlatmaya başlamıştık. Otizm Yeşil Hı -hı. eylem planının bu karantina döneminin ya da evde kalmamız gereken dönemi otizmli bireyler ve bakım göstericiler olarak sağlıkla geçirmemizi öngören plan olduğundan bahsettik. Bu dönemde kolaylaştırıcıların il olduğunu söylemiştik. Onlara bugün itibariyle bir tik atmış olduk. Ancak hala kolluk görevlerine verilmesi gereken kocaman bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. Otizm ve yaygın gelişimsel bozukluklara dair, ağır mental retardasyona dair bir hızlandırılmış eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü daha demin söylediğimiz gibi sokakta kriz halinde bulunan otizmli bir tanımlayabilmek aslında çok güç bir şey. Dışarıdan anlaşılmayan bir farklılık, farklılık olduğunu düşündüğümüzde otizmin bunu yapmanın bir, ayrı bir meziyet olduğunun altında tekrar çizmek istiyoruz. Bu noktada Aha. tıpkı e, İngiltere'de, İngiltere'de ve Fransa'da e, otizme dair tüm derneklerin birleşip market çalışanlarına bir bildiri e, verdiklerini görüyoruz. E, markette eğer bir sorun yaşarsak bize nasıl, bize nasıl davranmanız gerekiyor yenilik bir e, açıklama yapmış bu dernekler. Ve bizler de bunlardan feyz alarak market çalışanları, eczacılar ve eczane çalışanlarının e, evinden çıktığında e, bir sorun yaşamayan ancak ani uyaranlar nedeniyle kriz haline girebilecek otizmlere nasıl yaklaşması gerektiğini anlatıyoruz bu eylem planında. Bu yaklaşımın altını birkaç kez çizerek mesafeyi koruyarak olması gerektiğini ve otizmli bireye bakım gösteren kişiye kulak verilmesi gerektiğini hızlı direktiflerle sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada örneğimizi biraz daha yererleştirerek, Belediyelere gıda, e, bir kolaylaştırıcılık e, biçiyoruz ve diyoruz ki gıda yardımı başvurusunda bulunan ve başvurusunda bakımı ile yükümlü olduğu otizmli bireyi başka kimseye emanet edemediğini belirten haline kolaylık sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Bu noktada Hı -hı. E, yanlış anlaşılmaların olmasını istemeyiz. Biz e, otizm çalışan bir dernek olduğumuz için otizm başlığı altında e, ön takısına otizm e, getirerek bunları söylüyoruz ama başkasına emanet edilemeyen kişilerin bulunduğu her durumda bunun yapılması gerektiğini de altını çizmek isteriz. Denizim sözünüzü bağla kesebilir miyim? Yani şöyle ben aslında valiliklere bugün gönderilen genelginin başını okuduğunuzda zannettim ki tüm engellileri kapsayan bir genişliği var. Ama böyle geniş geniş yorumladıktan sonra çünkü e, otizm çok geniş bir spektrum. Herhalde o nedenle geniş bir açılım yaptılar. Ama sonunda e, yaygın gelişim bozukluğu olan ve otizmlere yönelik bir kapanış gördüm. Yanlış mı anladım? Yani e, bu dediğiniz e, önemli benim için çünkü. Ama benim için de. Kesinlikle ama belgede şunu da görüyoruz. Ee, bu belgede tekrarlıyorum, Türkiye Otizm Meclisi'nin ve e, bu alanda çalışan öncül kişilerin bu belgenin hazırlanmasında çok çok büyük bir emeği var Türkiye Otizm Meclisi hı hı. Sağ olsunlar var varolsunlar. Ee, bu kapsamda aslına bakarsak e, metnin o önderlikte yazıldığını ama metnin sonunu bağlamakta hızlıca yayınlanmış her metnimizde doğal olarak olacağı hı hı. gibi bazı e, aksamalar olduğunu görüyoruz. Bunlardan örnek olarak yazım hatalarını bile verebiliriz aslında. Ama bu noktada e, hızlıca yayınlanmış bir e, genelge olduğu için ben bunu e, alanından dışarı çıkarak, idare hukukun dışına çıkarak, çok da kızar bana sevgili hocam, e, iyi niyet kuralları kurallarına şey, e, dahil ol olacak <gülüyor> şekilde yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Aslına bakarsak başlangıçta girizgahta verilen e, farklılık biçimlerine özgü bir uygulamanın burada bulunacağını düşünüyorum. Özgürlükçü olmak de... gerekir değil mi yani sadece idari hukuku sorunu değil bu insanların temel hak ve özgürlüklerine valilik emriyle İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yapılan bir müdahale varken sadece idari hukuku sınırları içinde kalmamak gerekir özgürlükçü olmak gerekir. Ben de böyle düşünüyorum zaten e, buradaki e, metindeki uygulamada herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesi Hı -hı. Hani, verilmemesine e, bir dikkat çekiyor. Duyarlılık olsa... emri var. Hı hı. Aynen öyle. Du evet, kelimeye getiremedim. Çok teşekkür ederim. Duyarlılık emrinin de olduğu bir vaziyette e, yorumlamanın da duyarlı biçimde olacağını, uygulamanın da duyarlı biçimde olacağını düşünüyorum ben de. Hı hı. Evet, peki siz lütfen devam edin. E, otizm sarı eylem planına geldiğimizde otizmli birey veya bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninde COVID-19 semptomları e, görülürse veya bu kişilerde COVID-19 teşhis edilirse, COVID-19 pozitif teşhisi alırsa bu insanlar... Otizmli birey ve bireye bakım göstermekle yükümlü birinci kişinin beraber karantina ve veya tedavi altına alınmasının sağlanabilmesi için sağlık çalışanları ve kolluk görevlileri işbirliği gerektiğini düşünüyoruz. Otizm Sarı <gülüyor> Eylem Planı COVID-19 semptomlarına sahip otizmli birey ve bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninin Otizm dostu bir ortamda yani örneğin dürtüsel bozukluğa sahip otizmli bireyler için yüksek katlarda bulunmayan, kesici delici eşyaların e, belli bazı kodlarla e, toparlandığı ve e, önde bırakılmadığı dikkat gerektiren bir ortamda ortak biçimde karantina alınmasını e, eğer bu otizmli otizmli bireyi tetikler nitelikteyse ki biliyoruz ki belli bazı otizmliler e, yöneten ve yönetilen ilişkisini benimseyerek öğretmenlerinin yanında Yönetilen, e, itaat eden olmayı annelerin ve babalarının ya da bakım gösteren diğer kişilerin yanında e, çocuksu biçimde yöneten olmayı e, kabul ederek e, aynı ortamda bulunmayı eğer otizmle bireyin e, aleyhine yorumlayacak vaziyetteysek otizm dostu ve özgülenmiş bir alanda karantina alması, altına alınmasını, tedavi altına alınmasını e, ihtiva ediyorsa Eylem planımızda. Bu kapsamda bizim kolaylaştırıcılarımız Saray Eylem Planı'nda sağlık çalışanları ve kolluk görevlileri. Ee, sağlık çalışanları ki ben burada idari personelden tutunurla e, doktora, cerraha kadar herkesi içine alan bir şekilde sesleniyorum. Ee, sağlık Hı -hı. çalışanları otizmli bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninden otizmli birey hakkında bilgi almaya kesin kesin açık olmalıdır. E, bu Hı -hı. noktada otizmli bireyin kullandığı reçeteli ilaçların dikkate alınmasını hayati önem taşıyacağını, e, psikofarmakologlarla, e, farmakoloji uzmanlarıyla e, konuştuğumuzda önemini e, bir kez daha görüyoruz. Ve bu süreci tipik gelişim gösteren bireyler gibi kavrayamadığının bilinciyle otizmli bireylerin karantina metodu evrilmelidir diye düşünüyorum. Sürekli devinen bir metodla karantinanın devamı. Çünkü 14 gün çok çok uzun bir süre otizmli bireyler için Hı -hı. özellikle. Ee, gerek karantina ortamında gerekse hastanede otizmli bireye uyaran veren birçok şey bulunabilir. Bunu biz bir floresan ışığından tutunuz da e, hastane ortamında bulunan bir dolabın kulbuna kadar genişletebiliriz. E, bu kapsamda otizmli bireyin tedavisi söz konusuyken birden fazla sağlık çalışanının ve kolluk görevlisinin duruma müdahale olmasının hayatı önem taşıyacağını düşünüyorum. Düşünüyoruz. E, kolluk görevlileri ise otizmli bireyin bakım göstericisinden otizm hakkında bilgi almaya yine açık olmalıdır sağlık çalışanı gibi. Çünkü bulunduğu ortamdan kaçma alışkanlığı olan bir otizmliği ele alırsak, otizmli birey hakkında el, e, alınacak bilgi tekrar ve tekrar hayati önem taşıyacaktır diye düşünüyoruz. E, bu noktada otizm kırmızı eylem planına gelmek isteriz. E, bu aslında hepimizin e, COVID-19, salgın, sürgün, savaş, sıcak olsun ya da olmasın ben ölürsem çocuğuma ne olur düşüncesi ile aslında evrilmiş bir eylem planı. Otizmli birey veya bireyin bakım, destek ve sevgi göstereninin yoğun bakımda olduğu veya otizmli bireye bakım, destek ve sevgi gösteren birincil bireyin maalesef hayatını kaybettiği durumda yargı organlarının otizmli bireye ve otizmli bireye bakım, destek ve sevgi gösterecek İkincil kişi, birincil kişi hayatını kaybettikten ya da yoğun bakımda ulaşılamaz vaziyetteyken ikincil kişilerin işbirliği içinde olduğu eylem planına kırmızı eylem planı diyoruz. Biz bunu en acil eylem planı olarak kırmızı eylem planı olarak tanımlıyoruz çünkü Covid-19 tedavi sürecinde yoğun bakıma giren ya da genel olarak pandemi döneminde başka sebeplerle olsa da hayatını kaybeden otizmli bireyin bakım göstericisi söz konusu olduğunda. Otizmli bireyin velayet ya da vesayet ilişkisi askıda kalamaz. Sosyal güvenceden yoksun bırakılmış otizminin hele hele gülüm bu dediğime, özellikle salgın döneminde vesayetten yoksun kalması, velayetten yoksun kalması, sosyal güvenceden ve sağlık hizmetlerinden yoksun kalması anlamına gelmektedir ve geri dönülemez hasarlar ortaya çıkaracaktır. Ee, biz bu sürece tampon bölge olarak aslına bakarsak e, illerde güvenilen STK'ları e, otizm merceğinde otizm odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarını öngörüyoruz ve e, yargı organlarını ve artık e, bakım göstermek yükümlü ikinci kişiye öngörüyoruz. Yargı organları dediğimiz gibi e, bu davaları acil nitelikte kabul etmeli ve iredilikle görmeli. E, İkincil kişiler bu sürecin otizmli bireylerini işlemesinde durdurmak adına velayet <gülüyor> özürler. Velaiet ve vesayete ilişkin davaları ivedilikle açmalı ve takip etmeli. Bu süreçte bakım destek ve sevgi gösteren birincil kişisini kaybeden ve sosyal güvenlik zincirine işçi sıfatı ile giremeyecek otizmlilere maaş bağlamalı diye düşünüyoruz. Bizim aslında 5 yıl 4 renk olarak kurduğumuz planımız bu şekilde. Biz bu planımızı e, bugün günü itibariyle STK'larla bu alanda çalışmak istediğini belirten kurumlarla, kuruluşlarla paylaşıyoruz. Hı -hı. E, ve bunun da yaygınlaştırılması adına özellikle Yeşil Eylem Planı'nda e, başta açık radyo dinleyicileri olmak üzere e, toplumumuzda bulunan herkese ekleyebilmemiz adına olabildiğince yaymaya devam edeceğiz. Vallahi çok harika bir e, plan. E, sesim geliyor inşallah. E, aklınıza sağlık çok da güzel sundunuz. Ben e, önceden bildiğim için e, ne söylediğinizi biliyorum. Ve e, bu düşüncelerinizden ve çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Ben hiç sokağa çıkma e, yasağı ile ilgili... Duruma hukuki tartışmaya girmeyeceğim çünkü 16.25 benim saatim. Artık programı kapamamız lazım. Bizim eksikliğimizi hissettirmediğiniz, programımızı açtığınız ve bu anlatımları bizlerle paylaştığınız dinleyicilerimize, düşüncelerinizi ilettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin mutabık kaldığı şey bu virüs geçtikten sonra dünyanın asla eskisi gibi olmayacağı. Ama nasıl olacağı konusunda beklentiler, tahminler ya çok farklı ya çok belirsiz öngöremiyoruz. Ee, dilerim e, otizmli bireyler için bu e, geliştirilen öneriler ve kaldırılan kısıtlamalar diğer özel ihtiyacı olan kişiler için de Diğer engelli kategorisindeki kişiler içinde dikkate alınsın ve hayata geçirilsin. Demek ki içeride kapalı kalsak bile gönüllü ya da mecburiyetten e, mücadeleye devam edebiliriz. Orvula Atfen isterseniz son sözlerimizi söyleyelim. Demokrasi ve barış zamanları değiştirmeyi unuttukları bir tarih parçası olarak kalsın. Değiştiremesinler. Tüm kalbimiz ile, öz saygımız ile. Ee, sınırlayanların e, belirledikleri gibi değil ama adalete ve özgürlüğe bağlı kalarak bu umudumuzu hiç yitirmeyerek yaşayalım. Size çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizden de teknik aksaklıklar için özür diliyorum. Bir sonraki e, için özür diliyorum. <gülüyor> e, size çok teşekkür ediyorum. Sonuçta size vereceğim. Bir sonraki programımızda e, umarım meclis e, bu infaz değişiklikleriyle ilgili yasalaşmayı iyi şekilde eşitliğe denk, adalet ihtiyacına denk şekilde gerçekleştirmiş olur. Çünkü şu anki haliyle 300 bin kişinin tahminen içeride olduğu söyleniyor. %92'sinin işlediği suçların %65'i, %70'i getirilen, Özel af, örtülü özel afın dışında tutuluyor. O zaman ihtiyaç giderilmeyecek. Oysa e, ihtiyaçlar farklı. Bunu bir sonraki programımızda Profesör Doktor Ali Kemal Yıldız'la beraber değerlendireceğiz. Bugün için size tekrar teşekkür ediyorum. Son söz sizin olsun. Lütfen programı açtığınız gibi yine siz kapayınız. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Orwell'in söylemleri gibi infaz yasasında çift söylemin, çift düşünün ve Black Whiteın akla karanın olmadığı bir düzenlen ol ile görüşmek üzere diyorum Hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Vahri Belen ve Aynur Pucel.